Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Arhavi'de şehir merkezine kurulmak istenen HES'i binlerce kişi protesto etti. İdris Emen'in Radikal Gazetesi'nde yer alan haberine göre, Artvin'in Arhavi ilçesinde 2012 yılında yapımına başlanan Kavak HES projesinin tamamlanması için Arhavi Belediyesi tarafından imar planlarında değişiklik yapılarak şehir merkezine kurulması planlanan HES projesine imal izni verildi. Projeyi yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta çifte köprü deresinin suları, su borusu ve su tünelleri yoluyla taşınarak şehir merkezinde kurulacak olan HES barajında enerjiye çevrilmesi planlanıyor. Şehir içi HES projesine karşı olan bölge halkı ise projenin iptal edilmesi için Rize İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme HES projesinin kurulması planlanan bölgenin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi. Dün sabah saatlerinde bilirkişi incelemesini takip etmek isteyen binlerce Arhavi'li şehir içi HES projesinin kurulacağı Cumhuriyet Mahallesi'nde toplandı. Arhavi'de HES istemiyoruz, dereler özgür aksın çarşı HES'e karşı pankartlarıyla toplanan şehir halkı protesto sonrasında bir başka HES projesi yüzünden yok olma tehdidiyle karşı karşıya olan Kamilet Vadisi'ne doğru yürüdü. Change.org platformunda Kamilet Vadisi'nde yapılması planlanan HES projesinin iptal edilmesini talep eden kampanyayı şimdiye kadar 13 bin kişi imzaladı. Bayram içe bağlı Karaköy köyünden 3 gencin, geçtiğimiz yıl Aralık ayında köylerinin yakınlarındaki altın madeninin sondaj alanına giderek burada çalışma yapan madencilere tepki göstermeleriyle ilgili açılan davalar sürecinde yeni bir skandal karar daha verildi. Madenci şirketin şikayeti üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan Mustafa Günenç, Mehmet Akkaya ve Muhammed Özer adlı gençlere Çan Çansuh Ceza Mahkemesi adli kontrol tedbiri uygulayarak 3 ay dağdaki sondaj alanına gitmeme cezası vermişti. Bununla birlikte Kanada sermayeli Kuzey Biga Madencilik sondaj çalışmalarının bu olay nedeniyle 80 saat durduğunu ileri sürerek gençler hakkında 7200 dolarlık tazminat davası açmıştı. Tazminat davasının görüldüğü Çan Çansuh Mahkemesi... Önceki gün 3 gencin maden şirketine 7200 dolar ödemesine hükmetti. Mahkeme kararını yorumlayan 3 gencin avukatı Özlem Güner'i kararın hukuka aykırı olduğunu dile getirdi. Şirketin zarar gördük iddialarının soyut olduğunu belirten Güner'i biz bu iddialarını ispatlasınlar keşif yapılsın bizim de tanıklarımız var dedik. Mahkemede dosyayı Ankara'ya maden konusunda uzman bir bilirkişi seçilerek inceleme yapsın diye gönderdi. Ankara'ya gidip gelen bilirkişi raporu sadece bir mali müşavir tarafından düzenlenmiş. Dosyada hiçbir veri yok. 7200 doların nasıl hesaplandığı neye göre hesaplandığı belli değil. Biz bu rapora itiraz edip ısrarla sondaj alanında keşif yapılmasını istedik. Üç tane tanık bildirmiştik. Tanıklardan birisi olayın olduğu yerde o tarihte çalışan bir işçiydi. Buna rağmen hiçbir şekilde taleplerimiz kabul edilmedi. O hiçbir veriye dayanmayan bilirkişi raporuna göre davayı kabul etti dedi. Mahkeme kararını yorumlayan Çanakkale Çevre Platformu Sözcüsü Hicri Albant da şöyle bir açıklama yaptı. Kendi dağlarına çıkmaları yasaklanan gençlere bir de tazminata mahkum etmişler. Vicdanların kabul edebileceği bir olay değil. Kendi aramızda birer lira da olsa toplasak bu insanları mağdur etmeyeceğiz diye konuştu Çanakkale Çevre Platformu Sözcüsü. Tilkilere zarar verirseniz. Kirazlar da ölür. Van 100. Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden öğretim üyesi doçent doktor Özdemir Adızel, tabiatta birçok doğal denge örneği bulunduğunu, bunlardan birinin de av-avcı yani epizitlik dengesi olduğunu belirten Adızel, bir ortamda av ve avcı sayısının dengede olması gerekir. Bu dengenin bozulması bize çevre sorununu olarak yansır. İnsan etkisi Sonucu günümüzde bu tarz çevre problemleri sık sık yaşanmaktadır dedi. Bu tarz av avcı ilişkisinin karga türleriyle tilkler, yırtıcı kuşlar ve yılanlar arasında yaşandığını vurguların Adızel şöyle devam etti. Bu canlılar kargaları avlayarak popülasyonlarının dengede kalmasına yardımcı olurlar. Örneğin tilkiler aşırı avlanınca denge bozulmaya başlar ve... Karga nüfusu hızla artar. Ülkenin birçok yerinde bu şekilde sayıları artan kargalar özellikle tarıma büyük zarar verebiliyor. Van civarında sayıları aşırı artan ekin kargaları tarımda sorun olmaya başlamıştır. Tilkilerin doğal dengenin önemli unsurlarından olduğuna, tarımsal üretim açısından mutlak korunmaları gerektiğine dikkat çeken Adızer, Anadolu'da kışın sert geçtiği bu günlerde yaban hayvanları besin bulmak için yerleşim birimlerinin yakınlarına kadar inmek zorunda kalıyorlar. Bu zor dönemlerinde açık hedef haline gelebiliyorlar. Birçok kişi faydalarını bilmedikleri tilkileri öldürebiliyor. Tilkilere, yırtıcı kuşlara ve yılanlara yaşama fırsatı tanımakla yaz aylarında tarım ürünlerinin bolluğunu görmek mümkün olacaktır diye konuştu kendisi. Ve son haberimiz Garanti Bankası Romanya'da açılacak 5 megawatt kapasiteli Güneş Parkı'na finansal destek sağladı. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Smart Energy Group'un aldığı yatırım desteğiyle işletilmeye başlanan Güneş Santrali'nde Aralık 2013'ten bu yana 200 megawatt saatten fazla elektrik üretildi. Şirket kısa bir süre önce Kayseri'de de fotovoltaik santral yapımına başlamıştı. Garanti Bankası ve diğer bankaların sadece temiz enerji